Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız, zengindir, cömerttir.